Orada olsaydım Gazze'de kardeşlerim, acıyı yaşarken, ben acılarımı hissediyorum, düşünüyorum, hissetmekle yaşamak, arasında fark çok mudur acaba? Kan revan içinde, olanları seyretmekle, kan revan içinde olmak. Açlığı, sefilliği, acıyı görmekle açlığı, sefilliği, acıyı yaşamak. Yaralananların acıyla çığrışlarını duymakla yaralanarak acıyı yaşamak ne kadar farklıdır? Bilmiyorum, bilemiyorum. Hiç yaşamadım ki. Sadece gördüm, hissettim. Açlıktan midem kıvranmadı, kazınmadı. Susuzluktan dudaklarım kurumadı, Bir bombanın şarap neri beni yaralamadı, Kurşunlar etrafından vızıldayarak uçmadı, Dumanların pisliğini, yanık kokularını ciğerlerim almadı, Gecenin karanlığında ölümü beklemedim, Gündüzün aydınlığında dumanla karanlıkta kalmadım, Sıcacık evimde oturmuş, Televizyondan olanları seyrettim, Yüreğim atladı, kalbim yandı, vücudum titredi. Ya orada olsaydım, ya orada olsaydım, ya orada olsaydım. Bugün televizyonda Filistin'e İsrail'in saldırısını tartışıyorlardı. Bir yabancı konuk sırıtkan, alaycı ifadelerle İsrail'i suçlamaktan öte de Müslümanları suçluyordu. Müslüman ülkeleri suçluyordu, haklılık payı yok değildi, çok doğruydu söyledikleri. Müslüman ülkelerde halklar yürüyerek destek veriyordu Filistin'e. Müslüman ülkelerde devlet yöneticileri suskundu, tepkisizdi İsrail'e. Patronları Amerika'ya bakıyorlardı, ne söyleyecek diye. Sanki ne Amerikanın, ne de Avrupa'nın söyleyeceğini bilmiyorlarmış gibi. Sanki dünyanın patronunun kim olduğunu bilmiyorlarmış gibi. Birleşmiş Milletler bir kukla değil mi? Bütün dünya devletleri toplanıp karar alsa ne yazar? Bilmiyorlar mı? Dünyanın patronları kararları bozar. İçim yanıyor. Ama yangını yaşamadım ben. Yüreğim kavruluyor. Ama ateşte yanmadım ben. Hissetmekle yaşamak arasındaki farkı tatmadım ben. Söylesene Filistinli kardeşim, hissetmekle yaşamak arasındaki fark ne? Sen mi söyleyeceksin, ben yaşayarak mı öğreneceğim? Orada olsaydım, orada olsaydım, orada olsaydım duyabilir miydim? Hissedebilir miydim yoksa yaşar mıydım? Duymakla, hissetmekle yaşamanın farkını anlayabilir miydim? Ve eminim ki Müslümanlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Ve mutlaka zalimler hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Günler gelecektir. O günler mutlaka gelecektir. Hak yine bildiğini okuyacaktır. Zalimler yerlerin dibine geçeceklerdir. 11 Ocak 2009 İzmir Mehmet Çoban